Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Pek aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Borçlu konu dersimizin konusu borçlu olan kimsenin hac etmesinin hükmü ile ilgilidir değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Soru borçlu olan kimsenin hac etmesi gerekir mi? Cevap elindeki mal varlığını kapsayacak miktarda borcu olan kimseye hac farz değildir. Çünkü Allahu Teala haccı sadece gücü yetenlere farz kılmış ve şöyle buyurmuştur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ ve وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ suretı Ali Ali Emran Ali Emran yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı hace etmeleri Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır Kim de hacin farz oluşunu inkar ederse bilsin ki Allah alemlerden onun hacından ve diğer amelinden daha mıstah bu Ali İmran Sur, bu ayet kerime, Ali İmran Suresinin 97. ayeti. Elindeki malını kapsayacak kadar borcu olan kimseye hac etmeye gücü yetmiş olmaz. Buna göre bir kimse önce borcunu ödemeli, sonra imkan bulursa hac etmelidir. Fakat borcu elindeki maldan daha az olur da, borcunu ödedikten sonra elinde kalan malı Hacca gitmeye yeterli ise bu takdirde önce borcunu öder, sonra farz olsun, nafile olsun hacc eder. Fakat farz haccı eda, hemen eda etmeye çalışması gerekir. Farz olmayan haccı dilerse yapar, dilerse yapamaz. Yapmadığı ta takdirde günahkar olmaz. Evet. Bu sallallahu aleyhi sidi na Muhammed e Nabi ve ala aalehi ve ashabihi e şeytan